emirler bazen de kolaylaştırılmış şekliyle son halini almış bu İslam dini üzerine, şimdiki var olan İslam dini üzerine bütün insanlık muhatap kılınmıştır. Umarım. Bu manada inne dîne İslam Ondan sonra ayet-i ve men yaptâ gayrâ İslam islami felen yukvele minhut İslam'ın dışında her kim ki başka bir din ile Allah'a gelir ve onu isterse, o yöne yönelirse, ondan hiçbir şey kabul olmayacaktır. Din adına bütün çaba ve gayretleri boşuna gidecektir ayet-i kerimesi. Bunu gösteriyor. Dolayısıyla son gelen dinin adı İslam'dır ve en tamam dindir. En son dindir. Peygamberi de son peygamber. Ya da başka bir cümleyle. Sonuncu peygamber olarak gelen ee, bir dinin adı nedir sorusuna İslam'dır. En tekamül, en son din Peygamberi Muhammed Mustafa kitabı Kur'an olan dinin adı nedir? İslam'dır. Efendim, Hazreti İsa'ya gelen dinin adı nedir? Tevhid esaslıdır ve o dinin, o kültürün onlara gelen emirlerin değerli toplu adı Hristiyan diye söylediğimiz sözün adı, o günün topluluklarını e, 12 havari ve onların Allah'a, Allah yoluna yardım etmek üzere e, kim var dendiğinde biz varız diye e, koşup bu e, amaçla hizmet etmesine atıf edilerek Hristiyan denilmiş. Yahudiler de, efendim e, Yuda, yani İsak e, ya da Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarından Yudan'ın devam ettirdiği kültür manasında Yahudi diyoruz. Ya da Musevi diyoruz. Dolayısıyla bütün geçmiş kültürler öyle ya böyle bir türlü. Mesela Avrupa'da İslam'dan ziyade daha ziyade Muhammedyan Muhammediler derler Hristiyanlar. Sebebi de bu birbirinin aslında tamamlayıcısı ve devamı olduğunu ifade eden bir çıkış noktası vardır. Bu açıdan ee, doğru gibi gözükür. Yani evet diğer dinlerin e, Hz. İshak'tan gelen kültürün barındırdığını görüyoruz. İs, efendim İsmail Aleyhisselam'dan gelen ve onun e, sülalesinden gelen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muhammedi. Ama demek isteniyor ki burada bütün dinler ortak tarafı Allah'ın varlığı ve peygamberlerin varoluşu itibarıyla farklılık arz eden, İsmail Aleyhisselam'ın gelen Muhammedi öğretiler ya da ona gelen vahiyler şeklinde. Böyle masumane bir bakışla tarihi okursak böyledir. Ama çoğu zaman kelimelerin arkasına sıkıştırılmış, gizlenmiş, kötü niyetler de mevcuttur. Ee, özellikle İslam dini diye yeni bir dini kabul etmeme amacıyla Muhammedi, e, Muhammediyan şeklinde söyleyenler veyahut Allah'tan ona bir şey gelmemiş, ama arkasını böyle doldurup yani kendisi uydurmuş anlamında bir bakış açısıyla katolik bakış açısıyla bakılırsa o zaman da din olarak muhatap almamak için Muhammedi dendiğini biliyoruz. Demek ki çok yönlü din konusuna, din tarihi konusuna araştırmak lazım. Dünya düşer Her söylenen kelimeler çok masum değil. Arkasında böyle art niyetler var. Son zamanda da ee, İslam sizin malınız değil, İslam kelimesi önceki peygamberlerin de sözüydü onlara gelen de din tektir falan derken belki de burada gizli bir e, anlam var. Yani dünya devletleri arasında e, büyük süper güçler bu gibi kelimelerin altını doldurmak için kendilerine saha açıyorlar ve diyor demek istiyorlar ki biz yakında son din diye bir şey çıkaracağız. O çıktığı zaman işte Bunların altyapısını o zaman dolduracağız. Bunun için İngiliz Amerika'ya bu kadar kafası çalışmaz ama İngilizler bu kültürü bilirler. Böyle ince oyunları da çok iyi bilirler. Ve bunlar e, buralarda istifade etmek için dünyada yeryüzünde başından sonuna kadar tek din var. İşte bu din adını haşa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için o böyle diyordu. Öbürü böyle diyordu. En iyisi bunların orta noktası İbrahim'i ya da Hanifi din diye bir din çıkaralım. Bu çalışma el altında Masonlar ve e, fikir babaları, filozoflar ve para babalarıyla üçlü halde oturdular. Bunlar üzerine çalışma yaptılar ve ilk zaman e, medeniyetler vesaire vesaire meselesi arka planda ise bunlar üzerinden işleyerek efendim İslam'ın da reforma edilmesi, yeni bir yoruma tabi tutulması, Hristiyanlığın ve Yahudinin uğradığı bu deformasyona efendim tekrar. İslam'ı da tabi tutmak oya akıllarınca uygulamadan tamamen kaldırılmış uygulama kısmı kötü gösterilen fikri boyutlarda, ibadet boyutunda, ahlak boyutunda dünyada efendim barış içerisinde olacağını ifade eden böyle bir gizli niyet dünyada efendim dünya ortamına sunmak için hazırlanmıştı. Bu geri tepti. Müslümanlar bu bilinci sahip ve bunu sahip çıkmadılar. Ve bu Efendim arka planını hiçbir zaman unutmamak lazım İmam-ı Azam Ebu Hanife dinine bağlıydı hocam ne demiş İmam-ı Azam Ebu Hanife dinine tabi tabi ne demek kurşun dökmenin döktürmenin İslamiyet'teki yeri nedir Hanif dinine İmam-ı Azam Hanif dinine bağlı değil böyle de bir din var Hanif diye bir din yok. Hanif dinin sıfatıdır. Hanifa dost doğru demek. Hanif diye bir din yok. İkincisi ara dönemler var. Ara dönemlerde gerekse Hazreti İsmail ile bizim Peygamberimiz arasındaki dönem olsun. Gerekse Üzer mi daha sonraki peygamberler arasındaki dönem olsun. Bunlar için bazı özel isimler verilmişti. Tarihte bu isimler mevcuttur. Ee, bu açıdan Hanifa, Hanifa diye Milleti İbrahim Hanifa mesela. Burada bir din özelliğinden bahsetmiyor. Dinin özelliğinden bahsediyor. Yani din inancındaki Hanif özelliği e, sağlam sade ve tam tam manasında, tam bir din anlayışı manasında Hanifadır. Yoksa Hanif, Hanifa dininde dediğiniz zaman orada bir peygamber bulmanız lazım, kitap bulmanız lazım vahiy olması lazım. Bunların hiçbiri yok. Burada kast edilen şey dost doğru bir inanç, akla ve uygun bir inanç anlamında bu sözü söylenir. <gülüyor> İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Fakat o Hanif Allah'a bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Heh. Şimdi bana oradaki açıklama yapmış. O Hanif'ti, evet. Millete İbrahim e, Hanife. O açıklama doğru. Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen. Bu nedir? Al, Tevhid inancı. Allah'ın birliği. Süreyi Ali İmran'da değil mi? 67. Tamam. Ama okuduğum ayet-i Ve ma kâne İbrahim'e Hanife'n ve ma kâne İbrahim'e Yahudi'yen velâ Nasrani'yen devam ediyor böyle. Ayet-i kerime. Efendim yukarıda bir soru daha var. Ee, soru. Kurşun dökmek, döktürmek. Kurşun veyahut kurşun döktürmeyle ilgili eskilerden beri her toplumda efendim, çok eski kültürlerden beri kalma olaydı. Kurşunun özellikle kurşunla veyahut buna benzer madeni eşyanın belli bir şekilde eridiği zaman tekrar sıvı yapılırken İnsanın e, üzerindeki enerjileri çok yakından e, resmetme, çok yakından onu yakalama imkanı var. Ve bu açıdan mesela dökümde çalışanlar bunları bazen bilir. E, dökümde yüksek seviyede enerji vardır. O anda da insan vücudunda enerji yükselir. O yüksek enerjiler birbirlerini etkilerler. E, mesela herhangi bir, nasıl bir fotoğraf çekiyoruz? fotoğraf çekimiyle ilgili karanlık bir ortamda ışık yandığı andan itibaren o ışıktan istifade ederek resim çekebiliyoruz. Bunun gibi bu döküm olayında gerçekten bazı sırlar var. Mesela bu konuda Zulganen Aleyhisselam ile ilgili örnekler var. Demek ki döküm olayı insanın tabii, yani tabiat olaylarıyla ilgili bir şeydi. Bunları yaparken böyle yararlanan bununla ilgili bazı şeyler yapmışlar. Hasta ile ilgili, hastalıkla ilgili, o anda o döküm eşyasının üzerine o maddenin e, kişiyle kişilikle ilgili, bazı şeylerin vucundaki ne tür enerjileri, kötü enerjileri alması için falan, biz böyle bir metoda lüzum yok çünkü bunlar kevni e, varoluş varlıklarla ilgili e, sırlar e, kısmına girer, bunlar Buddha eğitiminde, Asya eğitimindeki kültürlerin bir çoğunda var, sadece Türklerde değil. Biz buna ihtiyaç yok. Aynı zamanda ayetel kürsüyü, felak nas vesaire buna benzer ayetlerle aynı oradan yapılmak istediği şey. Mesela Türkler'de göz değmemesi için mavi boncuk takılırdı eskiden. Mavi boncuk, çünkü ayet bilir, şu bilmiyor, bilmiyor. Dolayısıyla mavi boncuk, gözü değen insanların gözündeki feri ve ışığı ilk bakışta alarak Onların başkasına zarar vermesini önlediği için eskiden Türkler'de adet buydu. Bu konuyla ilgili e, bizim herhangi bir İslamiyet'te kabul gözüyle baktığımız mümkün değil. Böyle bir şeyin doğru olmaz. Nazar boncuğu var değil mi? Mavi bir ortasında göz var. Nazar boncukları. Bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Niye? ayet ı Kürsi inmiştir. Peygamberimize sihir büyüğü yapıldığı gözde bir diyecek adamlarla gözleri diripmek istediler. Her türlü şeylerde Allah onu e, var olan inen ayetlerle yoksa daha sonra inerek, felak ve sureleri inerek kendisini korumasını sağladı. Biz de aynı metotla bunu sağlıyoruz. Dikkat buyurun. Bu şekilde üzerinde güç olanlar. Eğer ki bir kişi çok ibadet ediyor, çok Kur'an okuyor kendisini Kur'an ile koruma altına almış ise Sünnet Resulullah ile koruma altına almış ise o kişiler Aksine bu defa etkilemek istediği insanın etkisine giriyorlar ve kaçıyorlar. Yani bir tane Allah dostu olsun ve birilerde de muhakkak onu efendim, etkilemek için sihir veya büyü veya buna benzeri şeyler yapmak istesin. Ve karşı karşıya geldiklerinde vücutlarının titrediğini görebilirsiniz. O korktuklarını görürsünüz ve onlar bunu söylerler. Diler ki yok bu adama karşı benim şey yapamam çünkü üzerinde çok büyük enerji var derler onların diliyle söylüyorum o enerjiyi hissediler. bir insan 40 gün aç kalsa o muhtaç olduğu gıdayı, mutfak eşyasını mutfağın kenarından geçse o kişi tutamazsın, mutfağa dalar hırsız da öyledir mesela hırsızla alışmış bir insan ufak basit bir şey görse o gün onu çalmadan duramaz bunun gibi bunlar zaruri şeylerdir, artık bundan kurtuluş yok yani dünyadaki birçok şeyle böyledi. Ee, demek ki aç kalan insan nasıl mutfağa dalıyor oradaki kokuyu biliyorsa, öbürü de aç değil, karnı dok, tıka dolmuş. O insan mutfaktan de mutfağı beğenmez. Annesi en güzel yemeği e, yapsana, annesinin yemeğine ya da hanımının yemeğine kusur bulur. Niye? Çünkü karnı tok. Karnı tokunu memnun etmek çok zor derler Atal'a. Buradan demek istediğim şudur, yani insanda böyle kabiliyetler vardır. Neyi, nerede, nasıl olacağını hemen bilir. Bir odaya girdiniz, sop soğuk, daha öyle bir hem hava olarak soğuk, hem de insanlar olarak soğuk. Hemen vücudunuz onu hisseder, daha konuşmadınız, daha içeri girdiniz. Bir selam, kelam, bir de bakarsınız ki ya burası bana göre değil. Nereden bildiniz bunu? Henüz daha konuşmadınız. İşte insan vücudu budur. İnsan vücudu yeryüzünde en hassas ölçülere, ölçülerle donanmış bir varlıktır. Sağına, soluna, etrafına bir baktı mı, oradaki bütün enerjileri vücudu hisseder. Soğuk hava mı, sıcak hava mı, iyi adamlar mı, kötü adamlar mı, belli bir şekilde. Buradaki önceden ne konuşulmuş? Geçen defasında söyledim, fıkıhta şöyle bir mesele vardır. Yani e, bir adam bir golta ya da erkek ya da kadın farklı etmez. Kadın erkeğin, erkek de kadın oturduğu koltuğa 45 saniye geçmeden oturmasın diye. Oturduğu an hükmen e, onun enerjisini aldığı için zina birleşme hocam. bir tehlike mevcut derler. Buyurun. Hocam unutmadan cevabınızı ayrıntılı, Allah razı olsun öyle ayrıntılı cevaplar veriyorsunuz ki yani e, içinde kayboluyorum, bazı cevabı da al, anlayamıyorum, unutuyorum sonradan. E, bir şey daha tanışacağım ben size. Evet, buyurun. Şimdi ta, Buyur. takvime, ta, takvim yaptığına baktım. Çok önemli dedim, geçen de, de ım, hatırlıyor gün bu bayrak teşvik tekbirleri mi, tam doğru söyledim mi bilmiyorum. E, evet. Önemli, önemli, önemli her yerde karşıma çıkıyor. Şimdi biraz tembellik yaptım, şimdi Google'da arabaktansa hazır sizi bulmuşken ona da bir sorayım. Bir de belki sözlü daha çok kafama girer. Ee, nedir bu teşvik teklifler bunların? Yani eğer sizi yormazsa, susulmayacaksa tabii. Yani evet Hazreti İsmail'in e, kurban etmeye götürürken e, şeytan müdahale etti. Her müdahale edişinden dolayı e, oradan kalma e, Hazreti İsmail ve Hazreti annesi Hazreti Hacer validemiz taş attı. Bu taş atma oradan kalıyor. Sonra devam ediyoruz. Tam kurban kesici, keserken tekbir getirdi Hazreti İbrahim. Sonra gökyüzünden melekler tekbir getirdi ve e, tekrar geri Hazreti İsmail e, ve de efendim Hazreti İbrahim birlikte ham diye bitirdiler. Bu tekbir bu hatırayı canlandıran olaydır. Onun için bu hatırayı canlı tutmak için Hazreti İsmail'in yani bir insanın diğer bir insanı inancı için e, Allah böyle istemediği halde bu şekilde yapmış olmasını inancın ulaşabildiği gücü tekbirliyoruz. Allah'ın bize verdiği bu nimeti Allah'ın adını, şanını yücelterek takdis ediyoruz. Yani diyoruz ki Allah'ım sen ne büyüksün. Yani düşün ki yedi devlet saldırmış Anadolu'ya ve yedi devlete karşı bir Türk ya da Müslümanlar diyelim. Bu halkla birleşmiş, mücadele vermiş Çanakkale'de şurada burada. Ne diyoruz onun sonra? Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilaha illa Allah, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahu Ekber, han. Evet nedir? bu şey yani hocam değil mi yani değil mi? ayrı bir namaz gibi bir şey gibi bir ibadet değil. Yani kurban Kesim esnasında e, söyleyeceğimiz bir hayır hayır hayır var, değil mi? Oraya gideceğim değil mi? öyle değil. Her namazın arkasında bunu söylememiz gerekiyor namazın arkasında. Yani sabah namazın arkasında bir defa diyeceğiz. Ondan sonra e, öğlen namazın arkasında diyeceğiz, akşam namazın arkasında diyeceğiz. Ta bayramın üçüncü gün ne kadar? Üçüncü, üçüncü, üçüncü gün ikinden sonra bitiyor. Yarın sabah başlıyor değil mi hocam? Sabah namazından. Bugün, bugün, e, yani... bugün sabah. Bugün bugün, bugün sabah. mi ha, bugün. bugün sabahtı. Eğer yapmadıysanız şimdi yine söylersiniz. Burada da tamam. söyleyelim birlikte. Söyleyelim Allah... hocam. Allah... Allahu ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber ve ilahine Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber. Allahu ekber ve lillahi l-hamd, Allah ekber, Allahu ekber, la, la ilahe ilah illallah, Allahu Allah ekber, Allahu ekber ve lillahi l-hamd, Allah'ın hamd sanadır sen ne büyüksün. Senin eşin benzeri yoktur. Sen ne güçlüsün. Senin gücüne güç getirecek kimse yoktur diyoruz. Bunu tekbirliyoruz. Z zatının güzelliği, gücünün sonsuzluğu dile getirerek güç alıyoruz. Aslında kendimize güç kazanmanın yollar. Çok güçlüğünün yanına sen de güçlü olursun. Dünyanın en büyük kralı dostu de bir gezegenin kralısın ya. Yani öyle bir kral da yok. Yani dünya tek başına kralı var mı? Yok. Düşün ki e, ya yani milyarlarca dünya gibi gezegen var. Her birinin içerisinde sadece bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyacık diyelim buna. Kainata bakarsa. bu kainatın hepsinin sahibi olan Allah'ın yanında bir dünyadan bir bölgenin, bir bölgenin sahibi olunca ona baş kaldırıp kendimizi ilah zannediyoruz. Kendimizi en güçlü zannediyoruz. Bu gibi duygular, vehimleri, şeytani. Düşünceleri reddetmiş oluyoruz. İşte Türkün Müslümanın gücü buradan kaynaklanır. Müslüman e, bundan dolayı güçlüdür. Kafirlerin de korkusu buradan kaynaklanır. Onların gücü gördükleri tuttukları kadardır. Güçleri kadardır. Onlar da sınırlıdır. E, onun için üzerlerine varmadan acıyarak merhametle mümkün, bir mertebe, mümkün bir mertebe çalışırız çünkü Allah'ın emri de budur. Kavliyle yine yaklaştı ona izheb ila firavna innehu tagha dekol hel lek ila entezekka. ona git diyor söylemedi diyor ne zaman kendini bu kötülüklerden arındıracaksın vaktin gelmedi mi diye böyle konuştu firavun kendisini ilah olduğunu söyleyen güçlü dönemin en güçlü süper gücü ne karşı peygamber giderken konuşmasın dahi ona öğretiyor kendisi de efendim onun sarayında büyümüş musa'sının ya biz de böyle yapacağız yani efendim kafir diye hemen hücum etmeyeceğiz merhametle çünkü o insanların gücü çok sınırlıdır yani. bütün dünyanın süper gücü dolsa bir kafir bütün kainatın yanında onun Rabbi olan Allah'ın yanında sahip olduğu güç nedir ki yani kurban hocam Allah büyükse TR'den Allah'ın hükümleri niye geçmiyor demek ki hocam kafirlere merhamet olur mu yaklaşım tarzı olarak yani merhamet derken, insana merhamettir. Kafirin küfrüne değildir. Biz onlara yaklaşırken Allah'ın emrini Anladım. yerine getirme bir, bir söz daha var. Evet. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed diyoruz. E, bu e, evet. sözün içeriği veya e, söyleniş e, manası nedir? Değil mi? Salli, salat manası duadır. Birinci manası. Sonra selamdır. İkinci manası Allah'ım ona şefaat hakkı ver. Ümmetçi çok olsun. Onun şefaat ve kurtaracağı insanlar çok olsun. Dolayısıyla Peygamberimize yardımcı olmak üzere ümmetinden Peygamberimize gönderdiğimiz bir salat selamdır. Çünkü Peygamberimiz kıyamete kadar gelecek insanlar adına kurban kesmiştir. Onlar adına hep düşünmüş. Onlar adına efendim ağlamış, sızlamış. Dünya gelişinden ölüşüne kadar, vefatına, darbekaya, irtihaline kadar sürekli ümmeti için düşünen bir peygamber. Ee, öyle bir peygambere de bizim yapabileceğimiz şey birçok şey varken tabii ki bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun âli ehli beytine e, salat selam getirmek üzere Allah'ın bizzat emri vardır. Esselam-ı Zübillah ve melâike <Sessizlik> tehu yusallun ale'l-nebi Ya yühellezîn âmenü sallu aleyhi ve sellimu teslima Deniyor orada. Allah ve melekler gökyüzünde onun başarılı olması için efendim merhamet ediyor, lütfediyor, kerem ediyor, yardım ediyor. Sizler de ona yardım edin, onun yolunda gidin, ona selam, selam getirin, tam teslim olun diyor. Yani peygamber inancıp dilde kaldığı an o kadar istifade edersin. Gönüle girdiği zaman o kadar istifade edersin. Candan yaptığın zaman, ihlaslı yaptığın zaman o kadar istifa edersin. Onun için Allah ve Peygamber sevgisi neredeyse ne kadarsa bize o kadar manevi güç katacaktır. İnsanın görünmeyen gücü görünenden çok daha fazladır. Ama insanlar hep kendisini sınırlamıştır. Görünen güçler üzerinden sürekli güç tartışması yapmıştır. Cehalettir. Mesela çok cahil insanlar fazla eviyle övünür. Çünkü o görseldir. Görsel olan ona güç verir. Ama e, çok derin insanlar, ufku derin insanlar, kalıcı e, eserler bırakanlar ya kitap yazar, ya söz söyler, ya da bir kişilik ortaya kor, ya şehit, ya gazi, onlara değer verir. Demek ki insandan insana, insanın kişiliğinden kişiliğine göre fark ediyor. Görsellikler üzerinden modellemeler, e, fiziksel, biyolojik varlıklar üzerinde modellemeler sonucunda insanlar arka plan, mana, mana planını tamamen unutmuş durumda. O zaman da toplumu böyle yönlendiriyorlar. Evet. E, başka soru var mı demiş? Atilla demiş. Atilla ara, araçla kimmiş? Kurban önce Allah büyükse TR'den Allah'ın hükümler niye geçmiyor? demokrasi, layık hükümleri geçiyor. Türkiye'de yani, Türkiye'de mi? Ee, burada söz konusu Allah'ın haşa bunu söylemekle Türkiye'de bunlar yok diye Allah küçük mü oldu? Yani bu sorunuz çok e, bozuk bir soru. Yani okumaya bile değmez. Diyelim ki dünyanın hiçbir yerinde şeriat diye bir şey yok, din diye bir şey yok. Allah yine küçüldü mü? Allah'ın diğer gezegenleri ya yok hocam, mu? Var. bu sorunun zaten e, ortalık karıştırıcı veya bit nefes evet, evet. zaten çok şükür anladınız siz zaten. A Bence hiç Aynen. bunlara... Yani çok böyle bir anlamlı var. bir soru sormuş gibi o düşünüyor kardeşimiz belki. Ama çok basit bir yani e, anlamsız bir şey. Başka bu minkan bir şey mi diyecektin? Yok hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Şimdi sor, soru sorarken bunu başka türlü sorsaydınız cevap da verirdim. Ama sorunun biçiminde çok büyük hatalar var. İçerini anlatsam bile vermem cevabı. Çünkü önce e, maksadımız bizim sizin bir şeyler anlamanızdır. Soru sorarken soru sormayı da öğretmemiz lazım. Yani soru böyle sorulmaz. O cümleyi düzelt sonra tekrar sor cevap ver. Şimdi reiki, yoga, meditasyon gibi insandaki bir yön enerjiyi kullanımına dair ulg